Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki da hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.